5. işaret. Çok yerlerde katı delillerle ispat etmişiz ki hakimiyetin en esaslı hassası istiklaldır, infirattır. Hatta hakimiyetin zayıf bir gölgesi aciz insanlarda dahi istiklaliyetini muhafaza etmek için gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başkasının karışmasına müsaade etmez. Çok padişahlar bu reddi müdahale haysiyetiyle masum evlatlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Demek hakiki hakimiyetin en esaslı hassası ve infikak kabul etmez bir lazımı ve daimi bir muktezası istiklaldir, infirattır, gayrın müdahalesini reddir. İşte bu çok esaslı hassa içindir ki rububiyet mutlaka derecesindeki hakimiyeti i ilahiye gayet şiddetle şirki ve iştiraki ve müdahale-i gayrı reddettiğinden, Kur'an-ı Beyan dahi, gayet hararetle ve şiddetle ve pek çok tekrar ile tevhidi gösterip, şirki, iştiraki azim tehditlerle reddediyor. İşte rububiyetteki hakimiyet ilahiye, tevhid ve vahdeti i kat'î bir surette iktiza ettiği ve gayet kuvvetli bir daiyi ve gayet şiddetli bir muktaziyi gösterdiği gibi, Kainat yüzündeki nihayet derecede mükemmel ve mecmu kainattan yıldızlardan tut ta nebatat hayvanat maadin ta cüz'iyat ve efrada ve zerrelere kadar görünen intizamı ekmel ve insicamı ecmel o ferdiyete o vahdete hiçbir cihetle şüphe getirmez bir şahi de adil bir bürhan-ı bahirdir çünkü gayrin müdahalesi olsa bu gayet hassas nizam ve intizam ve müvazene kainat elbette bozulacaktı ve intizamsızlık eseri görünecekti. Lavkane fehima alehe illallah lefesedete ayetinin sırrı ile bu harika mükemmel nizamı kainat karışacaktı ve fesada girecekti. Halbuki, ferciil basara hel tera min futur ayetiyle zerrattan ta seyyarata Ferşten ta arşa kadar hiçbir cihetle kusur ve noksan ve müşevveşiyet eseri görülmediğinden gayet parlak bir surette bu nizam-ı kainat ve şu intizam-ı mahlukat ve şu muvazene-i mevcudat ismi Ferdin cilve-i gösterip vahdete şahadet eder. Hem cilve-i ehadiyet sırrı ile en küçük bir zihayat mahluk kainatın bir misale musaggarası ve küçük bir fihristesi hükmünde olduğundan o Proteksi hayata sahip çıkan bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan zat olabilir ve bir çekirdek hilkatçe bir ağaçtan geri olmadığı ve bir ağaç küçük bir kainat hükmünde olduğu her bir zihyat dahi küçük bir kainat ve küçük bir alem hükmünde olduğundan bu sırrı ehadiyet cilvesi şirk ve iştiraki muhal derecesine getiriyor. Bu kâinat o sır ile değil yalnız tecizi kabul etmez bir küldür. Belki mahiyetçe inkısam ve iştiraki ve tecizisi imkansız ve müteaddit elleri kabul etmez bir külli hükmüne geçtiğinden, ondaki her bir cüz, bir cüzî ve bir ferdî hükmünde ve o kül dahi bir külli hükmünde olduğundan hiçbir cihetle iştirakin imkanı olmuyor. Bu ismi ferdin cilbi ağzamı hakikatı tevhidi. Bu sır ehadiyetle bedahet derecesinde ispat ediyor. Evet, kainatın envaları birbiri içine girift olması ve kenetleşmesi ve her birinin vazifesi umuma baktığı cihetle kainatı rububiyet ve icat noktasında tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirdiği misillü kainatta faaliyet gösteren efali umumiyyi muhita dahi birbirinin içinde tedahül cihetiyle. Yani, mesela hayat vermek fiili içinde, aynı anda iâşe ve terzik fiili görünüyor. Ve o iaşe, ihya fiilleri içinde, aynı zamanda o hayatın cesedini tanzim, teçhiz fiilleri müşahede olunuyor. Ve o iâşe ihya, tanzim, teçhiz fiilleri içinde, aynı vakitte tasvir, terbiye ve tedbir fiilleri nazara çarpıyor. Ve hakeza, böyle muhit ve umumi ef'alin birbiri içine tedahülü ve girift olması, ve ziyadaki yedi renk gibi imtizaç belki ittihad etmesi esasiyetiyle ve o ef'alinin her biri mahiyetçe bir birlik ve vahdet içinde ekser mevcudata ihatası ve şumulu ve vahtani birer fiil olduğundan her halde failinin bir tek zat olması ve her biri umum kainatı istila etmesi vesair ef'al ile muavenet darane birleşmesi itibariyle Kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirdiği gibi zihayat mahlukların her birisi kainatın bir çekirdeği, bir fihristesi, bir numunesi hükmünde olduğundan kainatı rububiyet noktasında tecezzi ve inkısamı imkan haricinde bir küllî hükmüne getirmiştir. Demek kainat öyle bir küldür ki bir cüze rab olmak umum o külle rab olmakla olur ve öyle bir küllidir ki, her bir cüz, bir fert hükmüne geçip, bir tek ferde rububiyetini dinlettirmek, umum o külliyi musahhar etmekle olabilir. Altıncı işaret, Ferdiyet-i Rabbaniye ve Vahdet-i İlahiye, bütün kemalatın medarı, esası olduğu ve kainatın hilkatindeki hikmetlerin ve maksatların menşe'i ve madeni olduğu gibi, zîşûr ve aklın, hususan insanların metalibinin ve arzularının husul bulmasının menbaı ve çare-i yeganesidir. Haşiye: Hatta hadsiz kemal ve cemali ilahînin tahakkukuna en zahir bürhan ve en kuvvetli bir delil vahdettir. Çünkü kainatın sani vahide ehad bilinse bütün kainattaki kemalat ve cemaller o sani vahitte bulunan kutsi kemalatın ve cemallerin gölgeleri ve cilveleri ve işaretleri ve tereşhuhatları olduğu bilinecek. Yoksa kainatın kemalatı ve cemalleri mahlukata ve şuursuz bir kısım esbaba ait kalacaktı. O vakit aklı beşer nazarında kemalat-ı ilahiyenin hazine-i sermediyesi anahtarsız meçhul kalırdı. Eğer ferdiyet olmazsa Beşerin bütün metalip ve arzuları sönecek. Hem hilkat-ı kainatın neticeleri hiçe inecek, hem mevcut ve muhakkak olan ekser kemalatın inidamına vesile olacak. Mesela insanda en şiddet ve sarsılmaz ve aşk derecesinde bir arzuyu beka var ve o matlabı vermek için bütün kainatı sırrı ferdiyetle kabzasında tutan ve bir menzili kapayıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapayıp ahireti açabilir bir zat o arzuyu bekayı yerine getirebilir ve bu arzu gibi ebede uzanmış ve kainatın etrafına yayılmış beşerin binler arzuları sırrı ferdiyete ve hakikatı tevhide bağlıdırlar. Eğer o ferdiyet olmazsa onlar olmaz, akim kalırlar ve vahdetle bütün kainata birden tasarruf eden bir zatı fert olmazsa o matraplar yerine gelmez. Faraza gelse de çok nakıs olur. İşte bu sırr-ı azim içindir ki Kur'an-ı mucizül beyan tevhid ve ferdiyeti pek çok tekrar ile kuvvetli bir hararetle yüksek bir halâvetle ders verdiği gibi bütün enbiya ve asfiya ve evliya en büyük zevklerini ve saadetlerini kelime-i tevhid olan la ilahe illahü da buluyorlar. 7. işaret işte bu tevhid'e hakikiyi bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed Ali vesselam'ın risaleti, elbette o tevhidin kat'iyeti derecesinde sabit olmak lazım gelir. Çünkü madem daireyi vücudun en büyük hakikati olan tevhidi bütün hakayıkı ile o zat ders veriyor, elbette tevhidi ispat eden bütün bürhanlar, dolayısıyla onun risaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve davasının doğruluğunu dahi kat'î ispat eder denilebilir. Evet, böyle binler hakayık-ı aliye'yi cem eden, ferdiyet ve vahdaniyeti hakkıyla keşfedip ders veren bir risalet, gayet kat'î bir surette o tevhid, o ferdiyetin muktezasıdır ve lazımıdır. Onlar onu her halde isterler. İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren Zatı ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesinin derece-i ve ulviyetine ve bu kâinatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi, umum ümmet, umum asırlarda işledikleri umum hasenatın bir misli, Esbab-ı kelfail sırrınca Zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam'ın saif-i hasenatına geçtiği gibi umum ümmet her günde ettikleri salavat duasının kat'i makbuliyeti cihetiyle o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi düşünmekle şahsiyet-i maneviyye -i Muhammediye Aleyhissalatu vesselam'ın bu kainat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır. İkincisi Alemi İslam'ın şecere-i kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan Mahiyeti Muhammediyye Aleyhissalatu Vesselam'ın fevkalade istidat ve cihazatı ile Alemi İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat ruhyesini düşün. Habibiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam velayeti sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek Bidayeti İslamiyede Kelimatı Kutsiye'nin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki gaflet perdesi altında müruru zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zatı ı Aleyhisselatu Aleyhissalatu ise onları menba-ı hakikisinden, zat-ı akdesten turfanda taze olarak fevkarade istidadıyla almış, emmiş, mazsetmiş. Bu sırra binaen o zat bir tek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. İşte bu noktayı nazardan zat-ı muhammediy vesselam'ın haddi ve nihayeti olmayan merati bir kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. Üçüncüsü bu kainatın haliki bu kainattaki bütün maksadının en ehemmiyetli medarı nev'i insan olduğundan ve bütün hitabatı sübhaniye'nin en anlayışlı bir muhatabı nev-i beşer olduğundan, o nev-i beşer içinde en meşhur, en namdar ve asarı ile ve icrat ile en mükemmel, en muhteşem ferd olan Zatı Muhammediyyi Aleyhissalatu ve Sılam, o nev-namına belki umum kainat hesabına kendine muhatab eden Zatı Ferdi Zülcelal, elbette onu hatsiz kemalatta, hatsiz feyzine mazhar etmiştir. İşte bu üç nokta gibi çok noktalar var. Kat'i bir surette ispat ederler ki şahsiyeti maneviyeyi Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam kainatın manevi bir güneşi olduğu gibi bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayeti kübrası ve o Furkan-ı Azam'ın ismi azamı ve ismi ferdin cilve-i azamının bir aynesidir. Kainatın umum zerratının umum zamanlarındaki umum dakikalarının bütün aşirelerine darp edilip hasılı darp adedince o zatı ı Ahmediyye'ye salatü selam nihayetsiz hazini rahmetinden inmesini zatı ı ferdi ehad-i niyaz ediyoruz. Subhane ke la illa ma inneke entel alimul hakim. 30. lem'anın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila atari rahmetillah kayfa yuhyi al-ard ba'da mawtaha in dhalika lamuhyi al-maut wa huwa qadir ayati azimin ve Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nawm azimin birer nüktesiyle ismi azam ve yahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altın nurundan bir nuru olan ismi hayy'ın bir cilvesi, Şevval-i Şerif'te, Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü, vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaud ettikten sonra, hiç olmazsa bazı remizlerle, o hakikat ekberin ve nur-u azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, i̇sm hay ve ismi i muhiyinin bir cilve-i azamından olan hayat nedir?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 hem râbıta-i ittadı, hem kemalatının menşei, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir zirruhu, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikatı, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o hayatta göstermekle beraber o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüzü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül ve bir küllî hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanatı ilahiyedir. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayyıkayyum'un vücub-ı vücuduna, vebahdetine ve ehadiyetine şahadet eden bürhanların en parlağı, en kat'îsi ve en mükemmeli, hem masnuatı ilahiye içinde en hafîsi ve en zahiri, en kıymettarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanatı rabbaniyedir hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i rahmaniyedir, hem şuunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir, hem rahman, rezak, rahim, kerim, hakim gibi çok esma-i hüsnanın cilvelerini cami ve rızk, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşe'yi, Madeni bir acube-i hilkat-ı rabbaniyedir. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta zatı hay ve muhi, bu makini hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun için. Perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya Desti Kudreti Rabbaniyeden çıktığını âşikâre göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabu hayattaki tasarrufatı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hem hayatın hakikatı, altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücub-ı vücudunu ve hayat-ı sermediyesini hem dar-ı âhireti ve hayat-ı hem vücudu melaike, hem sair erkanı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. İşte hayatın bu mezkûr dokuz ehemmiyetli ve kıymetten hassalarını ve ulvi ve umumî vazifelerini nazara al sonra bak Muhyî isminin arkasında İsmi azametini gör ve hayatın bu azametli hasları ve meyveleri noktasından İsmi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir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 bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletsiz lezzetlenmek ve heveskârane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane belki de kafirane bu pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. İkinci remiz İsmi hayin bir cilve-i azamı ve ismi Muhyi'nin bir tecellî-i eltafı olan bu hayatın birinci remizdeki fihristesi, zikredilen bütün mertebeleri ve vasıfları ve vazifeleri beyan etmek, o vasıflara dedince risaleler yazmak lazım geldiğinden, Risale-i Nur'un eczalarında o vasıfların, o mertebelerin, o vazifelerin bir kısmı izah edildiğinden kısmen tafsilatı risale-i nur'a havale edip burada birkaç tanesine muhtasaran işaret edeceğiz. İşte hayatın 29 hassalarından 23. hassasında şöyle denilmiştir ki: Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan esbabu zahiriyye ondaki tasarrufat-ı kudret-i rabbaniyeye perde edilmemiştir. Evet bu hassanın sırrı şudur ki kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır ve şer ve çirkinlik gayet cüz'îdir ve vahidi i ki, güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlarının tekessürünü ve taaddüdünü göstermek cihetiyle, o şer ise hayır ve o kub' dahi hüsün olur. Fakat zîşuurların nazar-ı zahirisinde görünen zahiri çirkinlik ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar, zât-ı hay-i etmemek için, hem aklın zahiri nazarında hasis pis görünen şeylerde kutsi münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlar ile mübaşereti, kudretin izzetine münafi gelmemek için zahiri esbablar o kudretin tasarrufatına perde edilmişler. O esbab ise icat edemiyorlar belki haksız olan şekvalara ve itirazlara hedef olmak ve izzet ve kutsiyet ve münezzehiyet-i kudreti muhafaza içindirler.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 Bu münacaatın sırrına göre ölümün ve vefatın ehli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen ve ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları zatı hayy kayyûma gitmemek için Hazreti Azrail'in aleyhisselam vazifesi de bir perde olduğu gibi sair esbablar dahi zahiri perdedirler. Evet, izzeti azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Fakat Vahdet ve Celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiiden. Fakat hayatın hem zahiri hem batini hem mülk hem meleküt ve cihleri kirsiz noksansız kusursuz olduğundan şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi izzet ve kutsiyeti kudrete münafi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından doğrudan doğruya perdesiz olarak Zat-ı Hayyıkayyum'un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 Eğer yağmur güneşin tuluğu gibi bir kanuna tabi olsaydı o nimet-i hayatiye her vakit rica ile istenilmeyecekti. Üçüncü Remiz 29. Hassas'ında denilmiştir ki kainatın neticesi hayat olduğu gibi hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi kainatın sebebi hilkati ve ille i gayesi ve maksut neticesidir. Evet bu kainatın saniyy-i hayy kayyumu bu kadar hadsiz enva nimetiyle kendinizi hayatlara bildirip sevdirdiğine mukabil elbette zii on o nimetlere karşı teşekkür ve sevdirmesine mukabil sevmelerini ve kıymetdar sanatlarına mukabil medhüsenâ etmelerini ve evamir-i rabbaniyesine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele edilmelerini ister. İşte bu sırr-ı rıbubiyete göre teşekkür ve ubudiyet, bütün enva-ı hayatın ve dolayısıyla bütün kainatın en ehemmiyetli gayesi olduğundandır ki, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, pek çok hararetle ve şiddetle ve halâvetle şükür ve ibadete sevk ediyor. Ve ibadet, Cenabı ı Hakk'a mahsus ve şükür ona layık ve hamd ona hastır diye çok tekrar ile beyan ediyor. Demek bu şükür ve ibadet doğrudan doğruya malik-i hakikisine gitmek lazım olduğunu ifade için hayatı bütün şuunatıyla perdesiz kabzeyi i tasarrufunda tutmasına delalet eden وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي وَيُم۪ي۪ي۪ي۪ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي۪ي۪ي۪ي۪ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَيُ pek sarih bir surette vasıtaları nefyedip doğrudan doğruya hayatı hayyıkayyumun deste kudretine münhasran veriyor. Evet minnettarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve senâ hissini tahrik eden hayattan sonra rızık ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan doğruya zatı ı Rezzak ı Şafi'ye ait olduğunu, esbab ve vesait bir perde olduğunu هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوَ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا gibi âyetler ile rızk, şifa ve yağmur, münhasıran zatı ı hay kudretine hastır. Perdesiz, ondan geldiğini ifade için, kaide nahviyece alamet hasr ve tahsis olan هُوَ Huvar هُوَ ifade etmiştir. İlaçlara hasiyetleri veren ve tesiri halk eden ancak o şafi hakikidir.